Bir at koştu rüyamdan Yeleleri rüzgardan Dört nala bir rüya ki Yetişemedim ardından Ebedi yok oluş Forever extinct Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Çiğdem Fidan. Ebediyo Koluş, Forever Existit programına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün çeşitli haberler vererek başlayalım. Bugünlerde Avustralya'nın ormanları yanıyor. New South Wales ve Queensland'de 1 milyon hektardan fazla orman maalesef kül oldu. Maddi manevi birçok hasara yol açan bu yangınlar nedeniyle birçok hayvan, ağaç, bina yok oldu. Nislerinin tükenme tehlikesi daha az olan kuşlar, böcekler ve görünürlüğü az olan diğer hayvanları bir kenara koyarsak bu yangınlardan en çok etkilenen türlerden biri de koalalar oldu. Yangınlarda şimdiye kadar 350 koala can verdi ki bu South Wales'daki popülasyonun yarısı demek. Ormansızlaşma ve iklim krizi nedeniyle sıcaklıkların yükselişi yüzünden nesli tehlike altındaki koalalar o bölgedeki kıyı rezervinde koruma altına alınmıştı. Yüzyılın ortasına kadar nesillerinin tamamen yok olabileceği düşünülüyor. Başka bir haber ise Avustralya'nın komşu ülkesi Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda birçok nedenden dolayı zaten sevdiğimiz bir ülke. Aynı zamanda Başbakanları Jacinda Ardern iklim şartnamesi kapsamında 2050 yılına kadar ülkedeki karbon emisyonlarını sıfıra indirme ve Paris iklim anlaşması kapsamındaki taahhütleri yerine getirme sözlerini verdi. İnanıyoruz ki bu dünyanın geri kalanı için harika bir örnek. İklim krizi ve nesli tehlike altındaki türler için yaptıkları bundan da ibaret değil. Örneğin turistlerin nesli tükenmekte bir tür olan şişe burunlu yunuslarla adalar körfezinde yüzmeleri yasaklandı. İnsanlar bu yunusları aşırı derecede sevdikleri için bu sevimli hayvanların biyolojik dengeleri bozuluyor. Bu yunuslar sosyalleşmekten beslenmeye, uyumaya ve hatta yavrularını beslemeye bile zaman bulamıyorlar. Ve bu da sayılarının azalmasına neden oluyor. Bazı hayvanların nesli tükenirken bazıları ise izler çoğalıyor. Ve biz insanlar bu konularda nasıl doğru düzgün bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini bir türlü çözemedik. Örneğin, sokak yaşayan kedi ve kopekleri ele alalım. Bildiğimiz üzere, sokaktaki takibu evandu dostlarimizin çok çeşitli zorluklar var. Yege ulaşma imkanları kesitli, barınacak bir yer bulma lari zor, çeşitli astaliklarla, trafikle ve maalesef kotujul insanlarla, mücadele ediliyorlar. Dolayısıyla onlara kalıcı bir yuva bulmak zor olsa da oldukça önemli. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen ve Glimps adlı kolektif tarafından düzenlenen CATS, Citizen Advertising Takeover Service adlı bir girişimden bahsetmek istiyoruz. Bu girişim kitle fonlaması aracılığıyla 20 bin pounddan fazla para topladı ve bu parayı sokak kedilerine kalıcı bir yuva bulmak amacıyla hazırladıkları reklamları yaymak için kullanıyorlar. Londra metrosunun Clapham Common istasyonunda 2 hafta boyunca barınaklarda yaşayan 60'tan fazla sokak kedisinin görseli sergilendi. Bu etkinlik sokak kedilerine kalıcı yuva bulma faydasının yanı sıra bize reklamın iyi amaçlar için de kullanabileceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki araç araçtır. Fark yaratacak olan bu araçları ne amaçla kullandığımızdır. Bugünkü dostumuzun hikayesine geçmeden önce bir de genel olarak türlerinin yok oluşu ile ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Biyolog Alexander Piron, Independent'te 2017'de yayınlanan Species Die, Get Over It adlı makalede kitlesel yok oluşun gezegenin tarihinde döngüsel olarak meydana gelen bir olgu olduğu konusuna değiniyor ve evrimin temel çalışma prensiplerini ele alıyor. Makaleye göre biz insanlar yaptıklarımız konusunda çok da fazla endişelenmemeliyiz. Çünkü biz de doğanın bir parçasıyız ve dünyaya ihtiyaç duyduğumuz gibi kullanma hakkına sahibiz. Piro'nun sözleriyle Mass extinctions periodically wipe out up to 95% of all species in one fell swoop. These come every 50 million to 100 million years and scientists agree that we are now in the middle of the six such extinction. This one caused primarily by humans and our effects on animal habitats. Kitlesel yok oluşlar, periyodik bir biçimde, bir kalemde Tüm türlerin %95'ini yok etti. Bu her 50 milyon ila 100 milyon yılda bir tekrarlanır. Ve şu anda bilim insanları 6. kitlesel yok oluşun ortasında olduğumuz konusunda hemfikir. Ve bugün bunun sebebi öncelikle insanlar ve bizim hayvanların yaşam alanları üzerindeki etkimiz. Ve şöyle devam ediyor. Extinction is the engine of evolution. The mechanism by which natural selection prunes the poorly adapted and allows the hardest to flourish. Species constantly go extinct and every species that is alive today will one day follow suit. Türlerin yok oluşu evrimin temel işleyiş mekanizmalarındandır. Bu mekanizma daha az adapte olanın elenmesi, daha güçlü olanın devamına dayanır. Türler sürekli olarak tükenmekte ve günümüzde yaşayan her bir tür bir gün bu tükenişi tadacak ve ekliyor piron. Humans should feel less shame about molding their environment to suit their survival needs. İnsanlar hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çevreye müdahale etme konusunda daha az utanmalı. Bu yaklaşım oldukça doğru bir ifadeye dayanıyor Yok oluşun evrimim doğal bir mekanizması olduğu ifadesine. Ancak diğer yandan da şunu söylüyor. Biz insanlar doğanın bir parçası olarak yaptıklarımızın sonuçlarını fazla kafaya takmadan bu gezegene istediğimizi yapabiliriz. Piron'a göre kafaya takılması gereken tek şey yapılanların insan hayatına nasıl etki ettiği. Burada... Bir onun yaklaşımında bahsetmek istedik çünkü inanıyoruz ki birçok insanın bu kitlesel yok oluşa, iklim krizine ve çevre felaketine yaklaşımı bununla paralel. Ancak bu yaklaşımın atladığı nokta biz insanlar çevreye ve diğer türlere olanlar yüzünden derin üzüntü duyabilir, acı çekebiliriz, onlarla hemhal olabiliriz. Cashford ve Barrington'ın muhteşem kitabı The Myth of Goddess, Evolution of An Image'de ifade ettikleri gibi çevresel felaket karşısında derin üzüntü hissetmek ya da pişmanlık duymak hepimizin bir olduğu düşüncesinin bir göstergesidir. Ve dolayısıyla evrenin bir yerinde gerçekleşenler başka yerdekileri de etkileyecektir. E o zaman olan biteni sadece kabullenip geç bunları diyemeyiz. Piro'nun yaklaşımına dair diğer bir nokta ise yaklaşımdaki öz eleştirinin eksikliği. Yazar'a göre biz insanlar doğanın bir parçasıyız. Dolayısıyla doğaya ne istersek onu yaparız. Ancak biz insanlar diğer hayvanlara kıyasla daha fazla seçim yapabilen yaratıklarız. Ayrıca bizim bilinçli olarak yaptığımız seçimlerimiz, Diğer hayvanların da hayatlarını da etkiliyor. Aslına bakarsak bugün yaşam şeklimiz bir tercih. İhtiyaçlarımızın çoğu kurgusal. Hayati olduğunu düşündüğümüz birçok şeyi hayatımızdan çıkardığımızda da gayet güzel yaşamaya devam edebiliriz. İşte Piron bu noktaları atlıyor bize göre. Gelelim bugünkü dostumuza. Bugünkü dostumuz IUCN Kremizi listesinde tehlikeli kategorisinde yer alan Deniz Samuru, bilmisel adıyla Enhidra Yutris. Sansargillilerin en ağır üyelerinden, deniz memelilerinin ise en küçüklerinden olan dostumuzun dişileri 16 ila 27 kilo arasında değişirken erkekler 40 kiloya kadar ulaşabiliyor. Yaşamanları Meksika'dan Alaska'ya ve hatta Japonya'ya kadar uzanıyor. Deniz samurları bütün hayatlarını suyun içinde geçirebilirler. Ee, sığ kıyıları, yosunlu yerleri tercih ediyorlar. Dinlenirken, uyurken bu yosunları vücutlarına sarıyorlar. Böylece bir nevi yosunları çapa gibi kullanıyorlar. Ayrıca deniz samurları... Uyurken ayrılmamak için birbirlerinin bençelerini tutuyorlar ki sanırım bu görüntüyü internette birçoğumuz e, görmüşüzdür. Deniz samurları araç kullanabilen hayvanlardan biri. Kabuklu deniz ürünlerini tüketmek için göbeklerin üstüne bir taş koyuyorlar ve kabukları bu taşa vurarak kırıyorlar. Dostumuzla ilgili başka bir ilginç nokta ise bu dostlarımız ağızlarıyla değil ön ayaklarıyla balık avlayan tek deniz memelisi. Ayrıca oldukça sosyal hayvanlar ve genellikle tek bir cinsiyetten oluşan sürüleri 10 ila 1000 arasında birey barındırabiliyor. Dişiler eşeysel olgunluğa 4-5 yaşında ulaşıyor ve yılda bir kez hamile kalıyor. Hamilelik 5 ay sürüyor ve yalnızca tek yavru doğuruyorlar. Bebekler üzerinde 2 ay kadar kalan can yeleği vazifesi gören bir türkürkle doğuyorlar ki bu da batmalarını önlüyor. En etkileyici özelliklerinden biri de kürkleri. Memeliler içerisinde en kalın kürke sahipler. Bu kürkün yaklaşık 6,5 santimetre karesinde 850.000 ila 1 milyon tüy bulunuyor. Örneğin insanlarda 6,5 santimetre karede 2200 tane tüy bulunuyor. Ayrıca kürkleri iki katlı bir astar ve daha uzun tüylerden oluşan ikinci bir kattan oluşuyor. Derileri ile tüyleri arasında bir hava tabakası oluşuyor ve dolayısıyla derileri ıslanmıyor. Neslinin tehlikede olmasının sebebi de işte bu özelliklere sahip Kürk'ün çok rağbet görmesi. Özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda bu rağbet çok arttı ve nesillerini neredeyse yok edecek kadar avlandılar. Neyse ki deniz samurları korunan ilk deniz memelilerinden biriydi. 1913'te Kaliforniya'da 1911 Uluslararası Kürk Foku Anlaşması ile koruma altına alındılar ve 1970'lerde Amerika'nın tehlike altındaki türleri arasında listelendiler. Son zamanlarda dünya çapındaki popülasyonda biraz yükselme var ama yine de bu sayı olması gerekene yakın bile değil. Kürklerinde bir hava tabakasının oluşabilmesi için kürklerin özelliğinin bozulmaması gerekiyor. Bu da kürklerinin sürekli temizlik gerektirdiği anlamına geliyor. Bu nedenle deniz samurları deniz suyu kirliliğinden özellikle de petrol sızıntılarından çok etkileniyorlar. Bu onlar için çok tehlikeli çünkü kürklerinin ilk katmanı havayı tutmazsa su derilerine değebilir ve dolayısıyla donarak ölebilirler. Gerçekte diğer deniz memelilerinden farklı olarak deniz samurlarının derilerinin altında bir yağ tabakası yok. Bu nedenle onları sıcak tutan tek şey kürkleri. Kürkleri yağlanırsa yalıtım özelliklerini kaybediyor ve deniz samurları üşüyor. Deniz samurları ayrıca yağlı dumandan da etkileniyor veya yağ maruz kalan yiyecekleri yemek onları zehirliyor. Çoğu deniz samuru petrol siz sizintisinde hizla oluyor. Mesela 1989'daki Valdez, Alaska'daki Exxon petrol sizintisinde binlerce deniz samuru oldu. Deniz samurlarına yönelik diğer tehditler arasında bulaşıcı hastalıklar, parazitler, bot grevleri, ağlara dolaşma ve zehirli maddelere maruz kalma bulunuyor. Kutup ayıları gibi deniz samurları da ekosistemin dengesini sağlayan hayvanlardan biri. Deniz samuru olmasa deniz kestaneleri diğer pek çok deniz hayvanına yer ve yiyecek sağlayan yosun ormanlarını yok eder. Ayrıca deniz samurları dolaylı olarak e, yosunlar karbon bağladığı için Yaygın bir seragazı olan atmosferik karbondioksit seviyelerini azaltmaya da yardımcı olur. Sonuç olarak deniz samuru bize bir kez daha bu güzel gezegende her şeyin bağlantılı olduğunu ve türler ölürse neden geç bunları diyemeyeceğimizi işaret ediyor. Dünya üzerindeki her bir şey ne kadar ufak olursa olsun kusursuz dengeyi korumakta ...önemli bir iş görüyor. Dinlediğiniz için... ...çok teşekkür ediyoruz. Programın ilustrasyonlarını... ...sosyal medyada paylaşacağız. Bize Instagram ve... ...Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bugün... ...Wil Wagner'dan... ...Lyka'yı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı bugünkü dostumuza adıyoruz. Ben Virginia Elena Patroni. Ben Çiğdem Fidan. Gerçekten Gezegendeki her şey... şey çok güzelsiniz ve sizi seviyoruz. I'm here in my cage. See them make plans. Hear them reassure investors, shake presidents' hands. The man with machines put tubes into main. They measure my vital signs, my flight trajectory They taught me to sit, taught me to lie down Told me that a thousand years of wandering would end now And They fed me my last meal was the same as my fuzz From here in my cage I watched the man walk And now it's a flurry Of lab coats and hurry They talk about budgets and taxpayers' money And I wag my tail And I'll be a good girl They forgot to walk me this morning They were too busy changing the world And I'm out from my cage And I'm trying to be Right, but the men—they are sweating, and now they're injecting. And as I awake, I'm shocked and amazed at the ship crushing empty. And I look down. Sitting there quietly Wondering what it's worth And I drift away But that's okay There's more room to play out here than Back in my cage And I know I will die is fine cause in some way I am helping mankind and I don't understand because I'm not as smart as them but even a parachute would have shown that they can and so I float on is only dog Friend to the stars Pat of the sun From my little ship I dream of my bone A walk in the park Something comfy to sleep on And they call me like a But I just like to say that I was born little Curly, and I'll die with that name. Yeah, they call me Lycar, like but I just like to say I was born little Curly, and I'll die with that name. Ebedi yok olur. Forever extinct. Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Chidem Fidan.